içi fazilet hisleriyle dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arz ettiği içinde, atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, kılıcında kın bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin maküs talihini değiştiriyor. Onun bar bahçesi, bostanı yoktur. Onun hanı hamamı yoktur. Onun fabrikası, atı arabası yoktur. Onun kalbi imanla meşbudur. Hissiyat-ı ahirete müteveccihtir. Sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller, çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler... Rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakka gönül vermiş insanlar insanın kaderini değiştiriyorlar. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik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 Her çırpınış on sene daha ilave katıyor ona. Varsın bağla pervazanı atsın dursunlar. İnsanlarda her şeyi fazilet hissi, Allah'a verilmiş bir gönül, ahirete es, ahirette Allah'a hesap verme duygusu halledecektir. Sahabi her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için... Dünyada şahsı adına taş taşın üstüne koymuyordu. Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı vatanını. Gönüllerimiz gerçek selaha kavuşacağı, şahsı adına taş taşın üstüne koymayan insanların arz-ı güne kadar ayakta gezmeye yeltenen, daşar, solucanlar gibi sürüklenecektir. Fedakar ve hak bir gönüller istiyoruz. Kimdir Resulun etrafındaki bu hasmi fedakar insanlar? Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bizzatı size tablolaştırayım. Süheybi bin Sinan. Süheybi Rumi dediğimiz. Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheybi Rumî dediğimiz Süheybi bin Sinan. Babası übürlerin hakimi.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 ...o hürriyetini ararken... ...maddi ve manevi planda gerçekten insanları... ...esaretten kurtaran Hazreti Muhammed ile karşılaşmış... ...sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet... ...derinleşme manasına olan hürriyet yok ise insanlarda... ...başkasının işgali bir bakımı ondan daha iyidir. Süheyb İbni Sinan kendisini nefsin esaretinden arzuların esaretinden dahimi hislerin esaretinden şehavani duyguların esaretinden dünya karşısında serfuru etmenin esaretinden maddenin kavgasını yapma gibi pes bayağı şeylerin esaretinden kurtaracak mürşidi ekmel büyük halasyar Hazreti Muhammed ile karşılaşıyordu sallallahu aleyhi ve sellem bin kuşku ve tereddütle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 Kuba'da Allah'ın Resuluna yetişince çok sevişir, sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir. Rabi halbey ya Ebu Yahya, Rabi halbey ya Ebu Yahya, ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya, malını menalını verdin ama ahirete aldın, malını menalını verdin ama Resulullah'ı aldın, malını menalını verdin ama rıda ve rıdvan aldın. Rabı Halbi ya Ağa Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. İnna Allah işte ramin el Müminin anfusu hum ve ammalhum bənne cennet. Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüm amade hale geliyor. Öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati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 كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون